Değerli Kardeşlerim Şeyhül İslam Muhammed İbn-i Abdil Vahab, Rahimahullah'ın kıymetli değerli Risalesi olan kitab Tevhidi okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere allah Teala'nın helal kıldıklarını haram kılmada ve allah Teala'nın haram kıldığı şeyleri helal kılmada Umera'ya alimlere itaat etmenin hakkında konuşmuştuk. Bunu şerh etmiştik. Bunu açıklamaya çalışmıştık. Bu konudaki itaatin iki türlü olduğunu birisinin itikadi itaat diğerinin ise fiili itikad olduğunu söylemiştik. Bunları tafsiliyle, ayrıntısıyla şerh etmiş, açıklamıştık. Bu hafta ise yine tevhidin mükemmelatından olan, tevhidin tamamlayıcı noktalarından olan, tevhidden sayılan tamamlayıcı noktalarından olan, tevhidden sayılan başka bir konuya değineceğiz. Müellifin değindiği üzere, tertibi üzere. Bu hafta Müellif Rahimahullah bizlere allah Teala'nın ve Resulü'nün hükmünden başka hükümlere başvurmak, muhakeme talebinde bulunmak, hüküm vermelerini istemenin hükmünü alacağız. Bu da tevhidin konularındandır. Yani Allah Teala'nın hükmünün başta edilmesi, hüküm vermesi için onun esas kabul edilmesi, ona muhakeme edilmesi tevhidtendir. Nasıl ki ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğine inanıyoruz ve bunun tevhid olduğunu söylüyorsak, muhakeme edilecek merciin Teala'nın ve Resulü'nün hükümlerinin olduğunu kabul etmek de tevhid'dendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: "İn'el hükmü illa lillah." Hüküm ancak Allah'a aittir. Yani hükmü veren ancak Allah'tır. Emre Allah ta'budu illa iyah. Onun vermiş olduğu hükümlerden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Emre Allah ta'budu illa iyah. Hiçbir şeye ibadet etmemenizi, yalnızca ona ibadet etmenizi emretmiştir. Böyle hüküm vermiştir. Yani ubudiyette, ibadette Allah'ı birlemek, nasıl ki Allah'ın hükmüyse allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu, Resulü'nün sünnetinde beyan etmiş olduğu, getirmiş olduğu hükümlere, günlük hayatta, güncel hayatta, muamelatta hükümlere dönmek, müracaat etmek, onlara muhakeme etmek de tevhiddendir. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Allah Resulü Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. İnne Allahü vel al hakem ve ileyhil hukum. Bu hadisi İmam Bukhari Edeb-ül rivayet etmiş. Şeyh Albani de bunu sahih gören alimlerden bir tanesi. Yine İmam Ebu Davud da rivayet etmiş. Diyor ki aleyhissalatu vesselam اِنَّ اللّٰهُ Hakem, Hüküm veren ancak kimdir? Allah'tır. وَاِلَيْهِ الْحُكُمْ Hüküm de kime aittir? Ona aittir. Hüküm veren de odur. Bu aslı, esası öğrendikten bunun tevhidden olduğunu bildikten sonra müellif rahimahullahın zikretmiş olduğu ayete geçebiliriz. Zira bu ayette tavut terimi de geçmekte. Sizlere daha önceden tavutun tarifini söylemiştik. Bu konuda en şamil kapsamlı tarifin İbnül Kayyim Allahın tarifinin olduğunu ulemadan ilim ehlinden zikretmiştik. Ne diyordu İbnül Kayyim Rahimahullah Tağut'un tarifinde? Kim hatırlıyor? Hatırlayanınız var mı? Evet kulun kendisiyle haddini aştığı, kendisine koyulan sınırı aştığı her ibadet olunan mabud, Allah'tan gayrı her ibadet olunan, Allah'tan başka ve Resulünden başka ittiba edilen, tabi olunan her şey, yine Allah'tan başka itaat olunan her şeydir. Yani allah Teala'nın kulu için koymuş olduğu bir çizgi var, bir sınır var. İbadette, iba ibadette nedir o sınır? Kulun tüm ibadetlerini yalnızca Allah'a yapması. Bugüne kadar bu kitab-ı tevhidin birçok babında bunu zikrettik, bunu öğrendik. Eğer kul kendine koyulan bu sınırı aşarak Allah'tan başka bir ma'bud kendine belirliyorsa, ibadetini tevcih ediyorsa, ibadetini Allah'tan gayrına yöneltiyorsa, Allah'tan gayrına ibadet ediyorsa okul Allah'tan gayrını ibadet ettiği o Allah'tan başkasını ne edinmiş olur kendisine? İlah ve aynı zamanda tağut edinmiş olur. Yani kendisi haddi aşmış olur. Öyle değil mi? Tağut'un zaten sözlük manası da budur. Tuguyan kelimesi, tağa kelimesi sözlüğe bakıldığında haddi aşmak demek. İşte kul kendine çizilen haddi aşıyorsa Tughyan'a düşmüş olur. Yani haddi aşmış olur. İşte İbn-i Kayyum Rahim Ahullah da tağutu açıklarken diyor ki مَا تَجَاوَزَ abdu bihi حَدَّهُ min ma'bud, اَوْ مَتْبُعْ اَوْ مُتَاعْ Kulun Allah-u Teala'nın kendisine çizmiş olduğu sınırı Allah'tan başka birisinde ibadet ettiği o şeyle açtığı yahut itaat ettiği o şeyle açtığı yahut ittiba ettiği tabi olduğu şeyle açtığı her şey nedir? Tağuttur. Yani bu bir kabir de olabilir. Bir ağaç da olabilir. Hayatta olan bir şeyh efendi de olabilir. Öyle değil mi? Yöneticiler de olabilir. Kabilenin, aşiretin lideri de olabilir. Alimler, ulemalar da ulema da olabilir. Yani bunların hepsi tağut hükmünü alabilir. Şayet kul Bunların her birisi her birinde kendisine koyulan, kendisine çizilen hadi aşarsa, bunların her biri, her birisi okul için birer tağut olmuş olur. Allah Teala peygamberine buyuruyor ki: Elam tara ilalladina yazumune annhum aamenu bima unzile ileik. Elam tara ifadesi defaatle geçti. Allah Teala peygamberine hitap ediyor burada. Görmedin mi? diyor. İlimehli diyor ki bu burada usluğ, ta'cib. taciz. Yani Peygamber'e diyor ki yani görmedin mi? Bak şunların haline. Biz Türkçe'de de buna ne diyoruz? Yani hayret ifade etmesi. Peygamber diyor bunlara bak. Bunlar ne yapıyorlar? Alayküm salam, alaikum vallahi Bunların durumu niçe? <gülüyor> Kim onlar? Al-lladin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zam kelimesi arkadaşlar, zam kelimesi birçok manaya gelmekte. Gelmiş olduğu manalardan bir tanesi de yalan söz, batıl hakikati içermeyen yalan söz demek. Yani Allah Teala diyor ki, yalan ve hak olmadan, batıl ile sana indirilene iman ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Onların halini bir bak. Yani sana indirilene iman ettiklerini söylüyorlar ancak onların bu söylemleri, bu sözleri ney? Zam. Yani yalan. Kuru bir iddia. Biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü vesselama indirilen nedir? Nedir peygamber aleyhissatu vesselam'a indirilen? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Allah Teala Nisa suresinde şöyle buyuruyor: "Ve enzelallahu aleike'l-kitabe vel Hikmete." Allah sana indirdi. Ne indirdi ey Muhammed? <gülüyor> El-kitabe ve'l-hikme. Kitabı ve hikmeti. Tefsir ehline, Tefsir alimlerine baktığınız zaman hikmetin manasının ne olduğunu söylüyorlar? sünnet olduğunu söylüyorlar. Yani allah Teala Peygamber'in hem Kur'an'ı indirdi hem de sünneti indirdi. İşte şu tür insanların haline şaşırmak lazım. Şu tür insanların haline bir bak. Onları görmedin mi ey Muhammed? Kimdir onlar? Sana indirilene min kablik, ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini ileri süren, yalan söyleyerek ileri sürenlere var ya onlara bir bak. Onların durumları nicedir? Gariptir. Nedir onların durumları? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَتْ تَاغُوتُ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Onlar kendilerine inkar etmeleri, küfretmeleri emrolunmuş olmasına rağmen inatla ne yaparlar? Tağuta muhakeme etmeye, tağutun hüküm vermesi için ona gitmeye irade gösterirler. Bunu isterler. Halbuki onlara bu ne olmuştur? Yasaklanmıştır. Onlara tağutu küfretmeleri, tağuta inanmamaları, tağutu inkar etmeleri emrolunmuş. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere arkadaşlar, tağutun Buradaki manası nedir? Allah'tan başka kulun haddini aşarak itaat ettiği her şey. İtaat ettiği her şey. Yani buradaki bu bab bize Tağut'un, dikkat ederseniz İbnül Kayyım Cevzi, İbnül Kayyim Rahimahullah, İbnül Kayyim Rahimahullah, bizlere üç hususa, üç hususa değiniyor bizler için ta Tağut'un tarifinde. Allah'tan gayrı ibadet olunan, itaat olunan, kendisine itaat edilen ve... Kendisine tabi olunan, ittiba edilen, uyulan her şey. Ve haddi aşılarak yapılan her şey. Geçen, geçen Geçmiş olan, geçen haftaki bapta ba ne yapmıştık? Biz tağutun hangi kısmını almıştık? İtaat kısmını almıştık. allah Teala'nın helal kıldığı şeyleri haram, haram kıldığı şeyleri helal et etmede, yöneticilere yahut ulemaya itaat etmede onların tağut kılınmasını almıştık. Bu hafta dikkat edin neyi alıyoruz? Allah'tan başkalarına itaat etmede, onların tağut kılınması. Itaat ayrı bir şey, onlara ittiba etme, tabi olma ayrı bir şey. İbn Uthayyir rahimahullah bu ayetin tefsirinde diyor ki, Allah Teala'nın kitabından ve Peygamberinin sünnetinden yüz çevirenleri bu ayet zemmetmektedir. Kitaptan ve sünnetten yüz çevirip ondan başkasının hükmüne başvuran muhakeme etmesini isteyen kişileri bu ayet zemmetmektedir, yermektedir." demiştir İbn Kesir rahimehullah. Ve devamla "Ve huvel murad bi't-tagut ha Bu ayette kastedilen tagut'tan kastedilenin de Allah'tan başka ve resulünün sünnetinden başka hüküm vermesi için gidilen Razı olunarak gidilen, istenilerek gidilen her şeyin tağut olduğunu, bu ayette de onun kastedildiğini ne yapmıştır, ifade etmiştir diyerek İbn Kesir bu ayeti tefsir etmiştir. Yani bu ayetteki tağutun manası ney? Allah'ın kitabından ve sünnetinden yüz severip ondan vazgeçip hüküm vermesi için o ikisinden başkasına başvurulan başvuru Allah'ın sınırı aşılarak çizdiği sınır aşılarak başvurulan her şey tağut. Ayetin devamında Allah Teala diyor ki: "Ve yuridu şeytanu en yudillahum dalalen Şeytan onları <gülüyor> haktan uzaklaştırarak apaçık bir sapıklığa, sapkınlığa düşürmek istemektedir. Onlara neyi emrederek Allah Teala'nın ve Resulü'nün hükümlerine başvurmamalarını, onun yerine alternatif olarak Başka şeylere başvurmalarını emrederek şeytan onları aslında ne yapmak istemektedir? Haktan saptırmak istemektedir. Onun amacı, onun gayesi budur. Ve izâ kîle lehum ta'alew ilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûl şayet onlara dendiğinde bu kimselere ayetin az önce geçen özellikleri vasf kimselere dendiğinde ta'alew ile ma enzel Allah ve ile Rasul. Hüküm vermesi için haydi gelin Allah'ın hükümlerine ve Rasul'ünün hükümlerine Allah Teala'nın indirdiklerine ve Rasule indirilen o sünnete gelin onlar hüküm versin denildiğinde ra'aytel munafiqina. Ha ayette diyor ki yani münafıkları görürsün. Demek ki bu vasıf, bu özellik münafıkların vasfı. Onlar münafıklar. Ra'aytel munafiqina yasudduna anke sududa. Münafıkların senden yüz çevirdiğini, senden irade ettiğini, geri döndüğünü görürsün diyor. Yani senin hükmüne irade ederler, tekep ederler? İstikbar diyorlar ki sat kelimesi kesoduğun an kesoduğu da kibirlenerek yüz çevirmek manasında. Yani burunlarını yukarı kaldırarak kibirlenerek yani bu çağda da. Allah'ın hükümleri ne mi başvuracağız? diyerek ne yaparlar? Yüz çevirirler. Yüz çevirdikleri şey Allah Teala'nın hükümlerinden başka yüz çevirdikleri o şeylerin hepsi nedir arkadaşlar? Birer tağuttur Allah Teala'nın bu ayette de söylediği gibi. Tabii biz devamlı sürekli söylüyoruz. Yani kimi cemaatler kimi gruplar var ki tağut kelimesinden tek anladıkları bu mana. Tağut kelimesi nerede geçerse geçsin onlar akıllarına ilk geldiği mana ney arkadaşlar? Yöneticiler. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen insanlar. İlim ehli, ehli sünnet vel cemaat diyor ki, evet. Yani hırsızın hakkında nasıl Allah'ın hükmü uygulanması gerekiyorsa <gülüyor> Aynı şekilde kabirlere bağırıp, kabirlerden, kabirlere seslenip kabirlerden yardım isteyen, onların etrafında tavaf eden, kabirlere kurbanlar kesen, adaklar adayıp kabirlerin önünde kan döken insanlar hakkında da ne yapılması lazım? Allah'ın hükmü uygulanması lazım. Nasıl ki orada Allah'ın hükmünü uygulamayanlar haddi aşarak tağut oluyorlarsa, Aynı şekilde burada da, bu tarafta da Allah'ın hükmünü uygulamayanlar, Resulü'nün hükmünü uygulamayanlar, tağut hükmüne ne yapmışlar arkadaşlar? Dutmuş, düşmüştür. Tabi burada değinmemiz gereken başka bir hususta şu. Sohbetin başında da ifade ettik. allah Teala bu kitabı arkadaşlar sadece tilavet maksadıyla okumamız için indirmedi. Bu ayetlerin birer manaları var. Hayata yönelik, hayata dair getirmiş olduğu bazı hükümler var. Ve bu hükümleri hayatımıza tatbik etmemiz, hayatımıza uygulamamız bizlere Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuş. Hatta buna emre ilk muhatap olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. allah Teala buyuruyor ki, Ve enihkum beynehum bime enzelallâh. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَرَ اللّٰهُ Ey Muhammed sen onların arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların hevasına, arzularına, isteklerine uyma. وَاَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكُ اَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَرَ اللّٰهُ <m> <İleyk> Allah, Allah, Allah Teala'nın sana indirmiş olduğu bu hükümlerden o kimselerin seni sapıtmasını senin yolunu çevirmesini, yönünü çevirmesini çevirmesinden sakın. Dikkatli ol yani. Bu konuda da dikkat et. Kafirler, müşrikler, münafıklar bu yolda yürümene zorluk çıkarabilirler. Yönünü başka bir yöne çevirmeye çalışabilirler. Buna da dikkat et diyor allah Teala. Yani bu kitap, Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu kitap, insanlar arasında hüküm olması için aynı zamanda hüküm olması için gönderilmiş bir kitap. Güncel hayatlarında <gülüyor> ahiret, uhrevi meselelerle alakalı Allah Teala hiçbir eksik bırakmamış. Bütün her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'de insanlığa açıklamış. Geçen haftaki sohbetimizde de söylemiştik. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de en uzun zikretmiş olduğu ayet hangi ayet? Bakara Suresi'ndeki ayet. Neyi anlatıyor ayet? Alışveriş. Alışveriş hükmünü, borç. Bir insanın bir kimseden borç alması, bunun adabı, bunun hükmü nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kaç yüzyıl yıl önce allah Teala bunun hükmünü beyan etmiş, açıklamış. Böyle borç verin, böyle borç alın, yanınızda şahitler olsun, borcu alan yazsın, yazmayı bilmiyorsa başkası yazsın. Şahitler şu vasıflarda olsun, allah Teala bunları bize beyan etmiş. Yani bu dinde, bu şeriatta allah Teala'nın getirmiş olduğu ayetlerde, Peygamberinin sünnetinde hayatın tüm yönüne kapsayan şamil hükümler mevcut. Dediğimiz gibi bu ayet mezarlıklara gidip, ölülerin arkasında ayetler bu kitap, mezarlıklara gidilip, ölülerin arkasından okumak için indirilmemiş. allah Teala'yı birlemeyi öğretmek için, tevhidi öğrenmek için, hayatımızda tahkik etmek için indirilmiş. Bu tevhidin bir kısmı da hüküm vermesi için, muhakeme yapması için Allah Teala'nın ve Resulü'nün ne yapılması? Hakem tayin edilmesi, hakem seçilmesi. Yine Allah Teala Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Fe la rabbike la yu'minun. Rabbina Yemin olsun ki Rabb'inin adına yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar ta ki hatta yuhakimu kefi ma beynehum kendi aralarında çıkan münazaat, niza, anlaşmazlık, tartışmalarda seni hakem belirleyince, seni hakem tayin edince de kimler yajidü fi enfusihim harcen mimma kadayt bu da yeterli değil. Seni sadece hakem tayin etmeleri yeterli değil. Peygamberi sadece peygamberin tek başına gel bizim aramızda hakem ol. Bu konuda hüküm ver denmesi yeterli değil. İman edilmiş olması için. Ne gerekiyor başka? <gülüyor> Senin ey Muhammed vermiş olduğun hükümde bir sıkıntı, hoşnutsuzluk hissetmeyecekler. Nefislerinde, içlerinde, kalplerinde. Hem hakem tayin edecekler ve hükmüne razı olacaklar. Diyecekler ki Allah Resulü hükmediyorsa, bu konuyla ilgili Allah Resulü hükmetmiş ise, başımızın, gözümüzün üstüne. iş bitmiştir. Semi'na ve ata'na. ve itaat ettik. Bitti. Başka söze hacet yok. Ve mu teslima Ve ona ne yapacaklar? Üçüncü şart. Teslim olacaklar Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne. Eğer bunları yaptıkları... Süre, şartta, bunları yaptıkları sürece onlar ne yapmış olurlar? İman etmiş olurlar. O halde biz bu konudaki aslı, bu konudaki esası öğrenmiş olduk. Hüküm verme konusunda, hüküm vermesi için başvurulması gereken merci allah Teala'dır. Onun Resulünün sünnetidir. Tabi bu meseleyi, bu aslı anlattıktan sonra daha önceki derslerimizde de hani hep söyledik ya, tevhidi bilmeyen, tevhidi yerinden almayan, ilim ehlinden bunu öğrenmemiş olan kimseler, geçen bapta da ifade ettiğimiz gibi, sapla samanı, elma ile armutu birbirine karıştırarak, küfür olmayan yerlerde de bazı kimseleri küfürle itham etmişlerdir. Kimisi yazmış olduğu tefsirlerde, kimisi vermiş olduğu konferanslarda ne yapmaktalar? Bu meseleyi temellice, kapsamlıca öğrenemedikleri için, ayetleri ve hadisleri yerli yerine koyamadığı için, ehli Sünnet vel Cemaatin, peygamberin ashabının anladığı gibi anlayamadığı, tatbik edemediği için ne yapmıştır? Haricilerin görüşüne meylederek her kafirlere itaat etmeyi küfür saymış, hüküm vermesi için Allah Teala'nın kitabından ve peygamberinin sünnetinden başka bir makama gidip hüküm vermesini talep eden her kimseyi de ne yapmıştır? Kafir saymıştır. Sebebi ne? Sebebi cehalet. Nasıl ki geçen hafta biz bazı tafsilat, ayrıntılar getirdik. İtaat meselesinde, ittiba meselesinde, tabi olma meselesinde, uyma meselesinde bu konuyla ilgili de ilim ehlinin, ehli sünnet ve cemaatın neyi var arkadaşlar? Tafsili var, ayrıntısı var. Yani biz bu aslı esası öğrendik diye bundan sonra başa sıkıştığından dolayı, mecbur kaldığından dolayı herhangi bir mahkemeye gidip onun hüküm vermesini isteyen kimseyi ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Bu esası öğrendik, bu aslı öğrendik diye. Ama bazıları var ki diyorlar ki allah Teala ayeti kerimede buyurmuş ki sen sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini yalan ve dolanla, batıl sözleriyle, bunu iddia edenler var ya, onlar yuridûne en hakem ulet tağut. Onlar, tağutun hüküm vermesini istemişler. Muhakeme etmişler. Ayetini getirerek, bazı kimseler ne yapmaktalar? Her, deminden de ifade ettiğimiz gibi, her Allah'ın kitabının dışında ve sünnetinin dışında hüküm vermesi için başvuran ...makamlara başvuran kimseleri... ...tekfir etmişler. Bu onların cehaletinden. Bu onların... ...ilimsizliğinden... ...kaynaklanmaktadır. Hani i̇bn Ömer'den de rivayet olunuyor ya... ...haricilerle alakalı söylediği söz. allah Teala'nın müşriklerle, kafirlerle... ...ilgili indirmiş olduğu ayetleri... ...almışlardır. Kalkıp kimin üzerine uygulamışlardır bu ayetleri... ...tatbik etmişlerdir. Hı -hı. Müslümanların, müminlerin üzerine. Onların ahfadı olan, torunları olan... ...insanlar da bu çağda ne yapmaktalar belli başlı bu ayetleri alarak ilim ehlinin tefsirine, sahabenin anlayışına bakmadan direkt Müslümanların üzerine tatbik etmekteler. Peki tafsil nedir arkadaşlar bu meseleyle alakalı? İlim ehli şu şekilde tafsil getirmekte. Yani tağuta hüküm vermesi için başvuran insanlarla ilgili tafsil şu şekilde olmuştur. İbn Mehle şöyle der. Derler ki, yani gönül rahatlığıyla kalbinin munşerih olması, yani böyle gönlünü açarak ferah bir şekilde tağuta gidip yani Allah'tan ve resulünden başka herhangi bir yere gidip hüküm vermesini istemesi demişler küfürdür. Ne bina demişler bunu? Şu ayetten dolayı deminden okuduk ayeti ve izâ qîla lehum ta'âlû ilâ mâ enzelallâh ve ilâr rasûl onlara gelin Allah'ın indirdiklerine ve Rasul'un sünnetine gelin dendiğinde ra'aytel munâfikîne münafıkları görürsün nasıl görürsün yasuddûne anke sudûdâ senden ne yaparlar yüz çevirirler Deminden ifade ettik İlimehli diyor ki sad kelimesi sudut kelimesi kibirle Gönül darlığıyla yüz çevirmek. Yani dendiği zaman ya bu konuyla ilgili Allah'ın hükmü nedir? Resul'ün hükmü nedir? Böyle kalbi daralır. Nefesi kesilir. Ama böyle başka bir merceye, başka bir makama gittiği zaman onun gönlünün açıldığını, ferahladığını, oh be dediğini, şimdi yani hak olanı bulacağız diyerek kalbinin onda ferah bulduğu makama gitmesi küfürdür diyor ilim hal. Ve yine diyorlar ki, yani bu kimse Allah'ın getirmiş olduğu hükümleri, Allah-u Teala'nın getirmiş olduğu şeriatı o şeriata iltizam etmeden kendini ona yükümlü zannetmeyerek, ona mültezim olduğunu zannetmeyerek onu bırakıp başka bir yere başvurması da küfürdür. Nedir bu iltizam etmek?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 Yani nasıl Mekkeli müşrikler, kafirler... Yani inat, kuru bir inat. Hiçbir hüccetleri, hiçbir beyanları, hiçbir delilleri olmamasına rağmen kuru bir inatları ablıyorlar, kabul etmiyorlar. Kibirlenerek, kuru bir inatla yahut Allah'ın ayetlerinin yahut Rasulünün bu konuyla ilgili yani sünnetinin hüküm vermesi istendiğinde ya hut hüküm olarak tayin edilmesi istendiğinde hakim olarak tayin edilmesi istendiğinde hakkını alamayacağını bu konuda şüphe etmesi yani bu konuda Allah'ın dini peygamberin sünneti benim hakkımı veremez diyerek şüphe etmesi yahut Allah'ın ayetleri veyahut da peygamberin sünnetleri sünneti hadisleri bu benim meselemi ...kapsayıcı bir hükümde değil idrak edemez kapsamlı olarak şamil bir şekilde tüm yönleriyle kavrayamaz. Bunu algılayamaz. diyerek yüz çevirmesi bunların hepsi diyorlar ki nedir? Küfürdür. Yahut Allah Teala'nın evet hükümleri uygulanabilir. Yani Allah Teala'nın hükümlerine başvurulabilir. Hüküm vermesi için Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine gidilebilir. Ama onlardan başkasına gitmek, onların başkasının hükmünü talep etmek daha iyi daha güzel demesi, buna itikad etmesi veyahut allah Teala'nın kanunları, hükümleri, şeriatı evet, en doğru olanı bu. En güzel olanı bu. Ancak bunların dışındaki nerede, başkaları da, insanların koymuş olduğu kendi başlarından getirmiş olup koydukları şeylere de başvurulabilir. Bunda da bir beis yok demesi. Bunların hepsi, bu inanışlar nedir arkadaşlar? Hepsi Küfürdür. Bundan hepsi küfürdür. Ancak diyorsa ki kimse evet Allah'ın hükümlerinin uygulanması gerek. <gülüyor> Aslı olan bu. Ama bunu bilmesine rağmen, bunu itikad etmesine rağmen gidip şehvetinden dolayı ya da rüşvet alarak nefsine yenik düştüğü için bu şekilde gidip başvurması ise nedir arkadaşlar? Günahdır, Büyük günahtır. Küfür değildir. Bakın. İtikad ediyor ki Allah'ın hükümlerinin hüküm olması, hüküm olarak belirlenmesi gerek. Allah'ın ayetlerine ve peygamberinin sünnetine gidilmesi lazım. Ama o konuda ne yapıyor? Biliyor ki başka hüküme başvurduğu zaman kendi isteğini elde edecek. Böyle bir ne, neyi var onun? Nefsi bir menfaati var. Bunu bilerek gitmesi küfür değildir. Ama nedir arkadaşlar? Büyük bir günahtır. Çünkü sen hem biliyorsun allah Teala'nın hükümlerine gitmen gerektiğini, Resulü'nün sünnetinin hükümlerine gitmen gerektiğini, ama bunu bilmene rağmen ne yapıyorsun? Menfaatin için gidiyorsun, buralara başvuruyorsun. Bu da nedir arkadaşlar? Günahtır, büyük günahtır. Bakın bundan ikisini ne yapmak lazım? Ayırt etmek lazım. Dikkat ederseniz biz Allah'ın indirdikleriyle hükmetme meselesini konuşmuyoruz. Bununla şu anda konuştuğumuz karıştırmamalı. Bizim şu anda konuştuğumuz ney? Allah ve Resulünden başkasını hüküm vermesi için ona giderek hakem kılmak, hakem tayin etmek. Bu, konuştuğumuz bu o ayrı bir mesele. Onun tafsiri de gelecek. Biz şu anda bu meselenin tavsilini veriyoruz. Önemli bir tavsil arkadaşlar bu. ehl Sünnet ve Cemaat'in getirmiş olduğu bu tavsil çok önemli. Bu tavsili, bu ayrıntıyı bilmedikleri için insanlar ne yapmaktalar? Suçsuz bu konuyla ilgili tekfir edilmemesi gereken kimseleri tekfir etmekteler. Kafir demekteler. Niye? Çünkü ilim yok. Ayeti alıyor i̇bn Ömer'in dediği gibi müşriklerle ilgili, münafıklarla ilgili ayeti alıp Hemen kimlerin üzerinde uyguluyor? Bilmiyorum. Müslümanların üzerinde uyguluyor. Evet sen bu Müslümana diyebilirsin. Günah işlemiştir, hata etmiştir ama cahilce bilmeden ne yapamazsın? Tekfir edemezsin. Zaten sen o makamda değilsin. Bunun makamı, bunun hükmü verecek olan kişiler alimlerdir, yöneticilerdir. Bir de konuyla ilgili ne var arkadaşlar? allah Teala'nın ve Resulü'nün Hükümlerinden başka, onlardan başkalarını mecbur kaldığı için hakem tayin eden, o mercilere mecbur olduğu için, mutlar olduğu için başvuran kimselerin hükmü var. Bak, bu da üçüncü hüküm. Ayrı bunların hepsinin hükmü. Dikkat ediyor musunuz bu tavsiyelata, bu ayrıntıya? Az önceki mecbur kalmıyor. Yani <gülüyor> günah işleme, büyük günah işlemiştir hükmünü verdiğimiz kimse mecbur değil. menfaati için öyle zaruret de yok, bir mecburiyet, ittirar da yok. Menfaat için kalkıp gidiyor ne yapıyor? Başvuruyor. Bir de mecbur kaldığı için başvuran insanlar var. Yani sen biliyorsun ki falanca kimse evine girmiş, senin malını çalmış, talan etmiş. Çoluğunu çocuğunu öldürmüş. Ve bununla ilgili hakkını da ancak bu mercilere başvurarak alabilirsin, mecbursun. Malını geri alman lazım. Öyle değil mi? Ne yapacaksın? İlim ehli burada ayrı bir tavsil getiriyor. Diyorlar ki eğer insan mecbursa şu üç şart dahilinde zaruret babından Allah'ın ve Resulünün dışındaki bir yere ne yapabilir? Başvurabilir. Nedir o üç şart? Diyorlar ki birinci şart darar aleyhi. yani zarar onun başına o zararın kesin gelmiş olduğunu bilmesi. Yani o zarar hasıl olmuş olması lazım. Başına bir sıkıntı, mecburiyet gelmiş olması lazım. Öyle bir sıkıntı yok, öyle bir mecburiyet yok. Keyfi olarak değil. Bir zarar var, bir mecburiyet var. İkincisi ay yekuna muptarran mulzan la khiyar lahu fi'l wusul ila haqqihi illa min tariqi hadhihi'l mahakim. Hakkını geri alması için, hakkını elde etmesi için önünde bu mahkemelere başvurmaktan başka bir çaresi olmayan, olmaması gerek. Yani başka bir çözüm yolu yok. Hakkını almışlar. Ancak bunlar sayesinde senin ne yapacaklar? Hakkını iade edecekler. O zaman başvurabilirsin. Üçüncü şart. En ye'khuze ma a'te şer'u fe Dinin kendine vermiş olduğu hakkı alacak. Yani din sana bu konuda Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti bu konuda bu konuda ne kadar veriyorsa sen de o mahkemelerden ancak o kadar alabilirsin. Onun fazlasını veriyorlarsa sana fazlasını ne yapmayacaksın? Almayacaksın. Sana Allah'ın dininde belirtilen pay kadar ne alır? Hakkını alman var. O payın üstünde oralara başvurarak bir talepte bulunmayacaksın. Bu üç şart dahilinde insan mecbur kaldığında ne yapabilir? Mahkemeye başvurabilir. Bunda bir sakınca, bunda bir sıkıntı yok. Yani İlim Ehlinin Lecnet Daimenin vermiş olduğu fetvalar da bu şekildedir. Mecbur kalan, mutlar olan kimseler için Hatta Şeyh Abdulaziz bin Bazı bu konuda e, fetvası da bu şekildedir. Ona sorulduğunda şöyle bir soru soruluyor. Diyor ki soru şu, ben yani insanların koymuş olduğu kanunlarla hükmeden mahkemelere muhtaç olduğum zaman, mecbur kaldığım zaman, başvurduğum takdirde hakkımı ancak bir yolla alabileceğimi bilmem durumunda, başvurabilir miyim başvurduğum dahirle ne olur benim hükmüm nedir şey Abdullah diyor ki ida tur ida turra ila zalik la yekunu insan buna mecbur kaldığında buralara başvurduğu için kafir olmaz velakin leysa lahu an yatahakama illa inda darrura ancak sorğat halinde oralara başvurulabilir iza lam yatahasar lahu al haqu illa bidalik hem saymış olduğum şartların hepsi var burada yani hakkını ancak bu yolla an elde edebiliyorsa, alabiliyorsa, ortaklık yapmışsın, şirket kurmuşsun, ortağın paranı yemiş, sana vermiyor. Sen bunu ancak mahkeme yoluyla geri alabilirsin. Sen o mahkemeye gidip başvurdun diye dinden ne yapmasın, çıkmasın, kafir olmasın, mecbur kaldığın için. Evet ve günah girmezsin. Çünkü sen paranı ancak bu yolla alabilirsin. وَلَيْسَ لَوْ أَنْ يَخُذَ خِلَافَ مَا يُحِلُّهُ الشَّرْعُ الْمُطَحَّارِ Hak dinimizin ona vermiş olduğu hakkın üstünde de ne yapamaz? Bir hak talep edemez yahut kendisine böyle bir pay veriliyorsa onu almaz. Yani sen ortaktın, adamda 5 milyar alacağın var, gittin mahkemeye başvurdun, mahkeme sana 15 milyar verdi. Hayır sen sadece ne kadarını alacaksın? 5 milyarını alacaksın. İşte bu saymış olduğumuz üç şart dahilinde ilim ehlinin de zikretmiş olduğu üzere bir insan mecbur kaldığında bu mahkemelere de ne yapabilir? Başvurabilir. Bu şekilde ilim ehlinin getirmiş olduğu tafsili, ayrıntıyı sizlere aktarmış olduk. Buna da dikkat edelim. Yani ilim tafsildir arkadaşlar, ayrıntıdır. ilim ehlinin getirmiş olduğu ayrıntıyı, tafsilatı çok iyi bilmek lazım. Bilmeyenler, işin kolayına kaçanlar, öyle iki ayeti okuyup, onun lafızlarının delalet ettiği, işaret ettiği şeyleri alarak, insanların üzerinde uygulayanlar, kimi zaman haricilerin, kimi zaman mürcienin, kimi zaman müşebbihenin, kimi zaman cehmiyenin, kimi zaman eşairanın, eşa kimi zaman maturidinin menhecine Meslekine, mezhebine ne yapmaktadır? Düşmektedir. Niye? Çünkü o konuyla ilgili sahabenin anlayış, O konuyla ilgili sahabeden bunu alan ilim ehlinin anlayışını araştırmamış. Öğrenmemiş. Ayrıntıyı idrak edememiş. Bakarsın ki kimi zaman harici olur, kimi zaman mırci olur, kimi zaman rafizi olur. Ve çok var öyle insanlar öyle değil mi? Alıyor eline bir meali, alıyor eline bir hadis kitabını. Başlıyor hüküm vermeye. Bunlardan uzak durmamız lazım. ehlinin bizim aydınlatmış olduğu, bizim için aydınlatmış olduğu yoldan yürümemiz lazım. Müellif'in zikretmiş olduğu diğer ayete de bu vesileyle bu şekilde geçebiliriz. Diyor ki: Allahü Teala şöyle buyuruyor: "Ve ıdaqıla lham la tufsidu fil ard". Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde, yine tefsir ahli onların münafıklar olduğunu söylüyor. Kalu innema nahnu muslihun. Onlar ne derler? Innema nahnu muslihun. Bizler ıslah edicileriz, ne ifade edicisi. Bizler Allah'ın ve Resulü'nün vermiş olduğu hükümlerden başka hükümlere yönelerek oradan buradan ihraç ettiğimiz, ithal ettiğimiz, pardon İnsanların hükümlerine başvurarak bizler aslında ne yapıyoruz? Sizin iyiliğinizi istiyoruz. Bunlar münafık azıdır arkadaşlar. Münafıkların böyle konuşur. Sizin iyiliğinizi istediğimiz için bunları yapıyoruz. Yoksa bak hakkınızı alamazsınız. Demekteler. Yeryüzündeki arkadaşlar fesat, bozgunculuk nedir? Yeryüzünde Allah'a ortak koşmaktır. Allah Teala'ya nasıl ortak koşulur? Ya ondan gayrı mabud edinerek, ya ondan gayrı, ondan başka itaat edilen edinilerek yahut ondan başka ittiba, tabi olunan edinilerek yani ondan başka tahvut edinilerek Allah Teala'ya ne yapılır? Şirk koşulur ve böylece yeryüzünde fesat çıkarılmış olunur. Nasıl ki Allah-u Teala'dan gayrı, Allah'la birlikte, Allah'tan başka ibadet olunan edinilmesi, ibadet başkalarına ibadet edilmesi, şirk ise ve bu da yeryüzünde bozgunculuk ise Allah'tan başka itaat edilen, Allah'tan başka tabi olunan, onun ayetlerinden, peygamberin sünnetinden başka tabi olan şeyler edinilerek de ne olmuş olunur? Ona şirk koşmuş olunur. Ve böylece yeryüzünde fesat çıkarılmış yer üzerinde ifsat çıkarılmış olur. Yeryüzündeki adalet kaybolmuş. Yeryüzündeki adalet çiğnenmiş olur. Yani Allah Teala bu ayetleri ve Resulü Aleyhissalatu vesselam vermiş olduğu bu hükümleri yeryüzündeki adaleti daim etmek için, yeryüzündeki adaleti ikram etmek için koymuştur. Allah'a İsyan edilerek ne yapılır? Yeryüzünde fesat çıkarılmış, bozgunculuk çıkarılmış olur. Ve yeryüzünde adalet çiğnenmiş olur. Bunun hem dünyevi zararları vardır insanlara. Hem de uhrevi zararları vardır. İnsanların hayatından bereket, dünyevi zararları İnsanların hayatından bereket kalkar. Kendi aralarında merhamet <gülüyor> biter. Rahmet kaybolur. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bundan bahsediyor. Bununla ilgili buyuruyor. Mesela Araf suresinde Allah Teala şöyle buyurmakta: "Velau enne ahlel-kura <gülüyor> amenu Şeyet Şehir halkı, köy halkı iman etmiş olsaydı allah Teala'nın emirlerine, tüm konudaki emirlerine, hayatın tüm alanındaki emirlerine, bunun içine tevhid Allah'ı ibadette birlemek, itaatte birlemek, ona tabi olmakta, Resulünün sünnetine tabi olmakta birlemek. Ve takva sahibi olsalardı, lefetehna aleyhim berekatim min sema Biz ne yapardık? Lefetehna <gülüyor> aleyhim <gülüyor> berekatim min semai vel-ard. Gökten ve yerden bereket kapılarını onlara Açardık. Yani bereket. Onlara gökten, yukarlarından ve altlarından bereket kaynardı. Walakin kez de bu. Ama insanların ne yaptılar o köy halkı, o şehir halkı yalanladı bunu. Onu kabul etmediler. Allah Teala iman etmediler. Fakat nahum bir <gülüyor> mekanu eksibun. Yalanla, onların yapmış oldukları elleriyle işlemiş olduklarından dolayı onları aniden birden ne yaptık? Alı verdik, tutu verdik, cezalandırdı. Sezalandırdık. Bu manada, bu minvalde birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. İmam Ahmet rahim Rahimahullah Müsten'inde şöyle bir şey nakletmekte. Emeviler döneminde arkadaşlar, Emeviler döneminde bunu şunun için naklediyorum. Yani allah Teala'nın yeryüzüne getirmiş olduğu adalet... Resulüne uygulamasını emretmiş olduğu adalet uygulanırsa, ikame edilirse yeryüzünde ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bereket olur. Bereket hasıl olur. İnsanlar arasındaki adalet, düşmanlık kaybolur gider. İnsanlar Allah-u Teala'nın bereketini her şeyde görürler. Bu manada İmam Ahmet İbn-i Anbel rivayet ediyor. Diyor ki Ben-i zamanında yani emeviler zamanında, emeviler döneminde Devletin hazinesinden çıkan bir kese bulunuyor. Para kesesi gibi bir kese. Bu kesenin içinde bir buğday tanesi var ve buğday tanesinin büyüklüğü de hurma çekirdeği kadar hacminde. Vurmayı hepiniz biliyorsunuz. Onun çekirdeğinin buğdaya olan büyüklüğünü, oranını da biliyorsunuz. Hı. Değil mi? Yani buğday şu anda tanesi bizim elimizde küçücük değil mi? Hı. Şöyle parmak ucumuzun, tırnak ucumuzun miktarı kadar. Hazineden böyle bir buğday tanesi çıkıyor, büyük. Ve üzerinde şu yazı var, şeyin buğday tanesinin ya da o Kasir'in şeyin üzerine yazılmış. Ne yazıyor? Hâzâ kâne yenbutu eyyâmel adl. Bu buğdaylar, bu buğday taneleri adalet döneminde, adaletle hükmedilen o dönemde ne yapardı? Yeryüzünde nebat eder, biterdi. Yani o zamanlar, deniyor ki Ömer İbni Abdülaziz zamanında, ve daha önceki dönemlerde bu odaylar nasıl olurmuş arkadaşlar? Hurma çekirdeği büyüklüğünde. Allah Teala dilerse yine o büyüklükte olur ama insanlar Allah Teala'nın indirdikleriyle, Resulü'nün getirdikleriyle hüküm ederlerse, adaletle hükmederlerse ki tek adalet de budur. Diğer ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve la tufsidû fil arzi ba'de yeryüzü ıslah edildikten, düzeltildikten sonra artık o yeryüzünde ne yapmayın? Fesat çıkarmayın. Yeryüzünü bozmayın. Diyor ki İbnül Kayyım rahimahullah قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعت الله diyor ki İbn Kayyim müfessirlerin çoğu bu ayetle ilgili şöyle demiştir. Allah Teala kendisine itaat edilmeyi şeriat göndererek açıkladıktan ve rasullerini göndererek açıkladıktan sonra ve bu şekilde yeryüzünü ıslah ettikten sonra sizler yeryüzünde Allah'a isyan ederek Allah'tan gayrı'na itaat etmeye çağırıp yeryüzünde bozgunculuk Çıkarmayın manasındadır demişler ilim ehli, Yani bu ayet bu manaya gelmedi. Allah Resulleri göndermiş, <gülüyor> ayetlerini göndermiş ve bu şekilde Allah'a itaat edilmesini beyan etmiş, açıklamış ve buna binaen yeryüzü artık ıslah bulmuş. Peygamberin bunu tatbik etmesiyle adalet kaim olmuş, adalet ikame edilmiş. Artık bundan sonra yeryüzü ıslah olduktan sonra ne yapmayın? Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani allah Teala'dan başkasına itaat etmeyi seslendirmeyin, dillendirmeyin. Buna çağırmayın. Böyle yaparak günah işleyip, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. وَدُعُوهُ va وَتَمَعًا Ümit var olarak ve korkarak allah Teala'ya dua edin. allah Teala'ya çağırın. اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِبٍ مُنَ muhsinin, Allah'ın rahmeti muhsinlerden Muhsinlere pek yakındır. Müellif Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu diğer ayette ise allah Teala şöyle buyuruyor. اَفَحُكْمَ cahiliyetiye يَبْغُونَ Burada bir ne var? İstifham. Var, soru var. Ama nasıl bir soru? Cevabını almak için sorulmuş bir soru değil. Azarlamak için. Yap yapılanlara inkar etmek için. Allah-u Teala diyor, اَفَحُكْمَ bu يَبُغُونَ Onlar cahiliye dönemi, hükümlerini mi istiyorlar? Onun uygulanmasını mı talep ediyorlar? وَمَنْ min مِنَ اللّٰهِ li لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Gerçekten, yakinen bilenler için Allah'tan başka, Allah'tan gayrı daha iyi hüküm veren, hakim olan var mıdır? allah Teala, bakın burada en güzel hükmü en iyi hükmü allah Teala'nın vereceğini bizlere beyan ediyor. Daha sonra müellif rahimahullah bizlere bu bapta zikretmiş olduğu ilk ayetin nuzulü sebebiyle alakalı iki tane sebep zikrediyor. Tefsir alimlerinin bu ayetle ilgili zikretmiş olduğu başka sebepler de var, nuzul sebepleri de var. Müellif rahimahullah burada iki tanesiyle yetinmiş. Önemli olan biliyorsunuz tefsir usulünde bir kaide vardır. Ne denir? El-ibratu bi'umumil lafs la bi'hususi sebep. Yani ayette önemli olan nedir? Ayetin umumi olarak kapsayıcılığıdır. Hangi sebeple indiği nuzul sebebiyle ilgili dar bir çerçevede ele alınmaz ayet. Mesela bir konuyla ilgili sahabenin yaptığı yahut da sahabenin dışında o dönemde bir kişinin yaptığı bir fiil, bir eylem sonucu bir ayet inmiştir. Bu ayet o kişiyle sınırlı kalmaz. O kişinin yaptığı o fiille sınırlı kalmaz. O ayetin getirmiş olduğu hüküm nedir? Umumidir. <gülüyor> Onun için ne der tefsir alimleri, usulü tefsirde? El-ibratu bi'umumil lafz. Yani ayetin ayetten alınması gereken hükümün umumi olmasıdır. O ayet bu ve buna benzer. Bütün hükümleri kapsar. La bi khususis sebep. inmiş olduğu sebeple sınırlı değildir. Ona has değildir bu ayet derler. İşte bu zikretmiş olduğumuz ilk ayet Elem tera iller lezîne yezu'umûne ennehum âmenu bimâ unzile ileyke ve mâ min kablik yuridûne en, en yetehâkamu ilet tağut ve kad umiru en yekfurû bi ve يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا ayeti nedir arkadaşlar az sonra burada müellifin zikredeceği iki sebeple sınırlı onlara has değildir sohbetin başında açıklayıp ifade ettiğimiz gibi umumidir ifade ettiğimiz size naklettiğimiz tafsil uyarınca onun ışığı altında ne haber o kimseleri kapsar ister bu çağda olsun ister ...yüzyıllar sonra gelecek olan insanlar olsun... ...yahut ister... ...bundan önce, yüzyıllar önce yaşamış kimseler olsun. Diyor ki... ...muhallif rahimahullah... ...kâle şşâbi... ...kâne beyne raculim minel münafîkîne ve raculim minel yehûd... ...khusûmâh... ...ve kâlel yehûdi netehaakamu Muhammed... ...diyor ki şşâbi... ...rahimahullah... ...amir-u ibn-i Kufeli tabiinden ...tâbiinden... ...birçok sahabeyi, sahabeyi görmüş, yetişmiş bir kimse... Diyor ki münafıklardan bir adam ile Yahudilerden bir adam arasında bir husumet anlaşmazlık çıkıyor. Yahudi diyor ki, Netahakamu ila Muhammed. Gel gidelim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hakem tayin edelim. Biliyor çünkü, Nebi aleyhisselat vesselam rüşvet vesselam. almaz, zulüm ya, etmez. Bi ennehu arafe ennehu la ve onu ara, ve onu la ya kudur rüşva. Ve Allahü Akbar. Ve Allahü Akbar. Ve Allahü Akbar. Ve Allahü Akbar. Yahudi'ye. O bizim aramızda hüküm veriyor. لِعِلْمِهِ اَنَّهُمْ يَأْخُضُونَ الرُّشْفَ Biliyor ki o münafık. Yahudiler ne yapar? Hoş. Rüşvet alır. فَاتَّفَقَا <fette> en يَأْتِيَا كَاهِنًا fi جُهَيْنَ Cüheyne kabilesinde olan bir kahin. Kimseye gidiyorlar. İttifak ediyorlar. Anlaşıyorlar. Görüyorlar ki şu kahine gidelim. Kahinler arkadaşlar o dönemde de bu şekilde nasıl şekilde? Hem Gelecekle alakalı gayipten haber verdiklerini iddia ediyorlar. Hem de insanlar arasında ne yapıyorlar? Hüküm veriyorlar. İnsanlar onların huzuruna yanına gidip meselelerini anlatıp çözümünü onun getirmiş olduğu kurallara göre vermesini istiyorlar. Feya ta halkama iley fenazelat. Gidip bu kahinin yanına gittiklerinde, gitmek için anlaştıklarında bu ayet indiği söyleniyor. Yani İmam Çabî, rahim Allah bu ayetin bu şekilde. ...indirildiğini söyle, söylüyor. Bu sebep ve bundan sonra şimdi edeceğimiz ...ayetin ayetin inişiyle ilgili bu sebep... ...bu iki sebep... ilim ehlinin sıhhati konusunda ihtilaf ettiği... ...sebeplerden bir tanesi. Biz başında da söyledik. Yani ister zayıf olsun, ister sahih olsun. Ayet nedir? Umumidir. Ayeti biz bu iki sebeple yahut da diğer ilim ehlinin zikretmiş olduğu... ...o diğer iniş sebepleri ne yapamayız? sınırlandıramayız. Dediğimiz gibi el-ibratu bi-umumil lafz la bi-hususis sebep Nuhalif Rahimahullah burada temriz sigasıyla naklediyor. Ve kile diyor. Ve şöyle dedenmiştir. Ayetin iniş sebebinin şu olduğu da söylenmiştir. Nedir o? Nezelet fi raculeyn ihtasama fekale ahaduhuma neterafa ulen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kale l ila ki'ad-ıbnu l-aşraf Bir bir arasında anlaşmazlığa düşmüş şu iki adam hakkında inmiştir. Dendiği de söyleniyor. Birisi diyor ki gel gidelim meselemizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nakledelim. O hüküm versin. Diğeri de diyor ki hayır gidelim Kâb İbn-i Eşraf hüküm versin. Sonra Ömer'in yanına gidiyorlar. Biri Ömer'e olayı anlatıyor. Başlarından geçen meseleyi anlatıyor. Bu dedi ki diyor işte Gidelim Kabe ı İbni hüküm vermesini talep edelim. Fakale لِلَّذ۪ي lem يَرْضَ bi اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüküm vermesini razı göstermeyen kalbi dedeminden açıkladık ya kalbinin böyle hoşnut olmadığı razı göstermeyerek Resulullah'ı istemeyen adama diyor ki ekezalik <gülüyor> yani bunun dediği doğru mu böyle mi oldu? O da diyor ki naam فَدَرَوَهُ بِسْسَيْفِ فَقَتَنَهُ. Ömer bunun üzerine onu kılıçtan boynunu vurup ne yapıyor? Katlediyor, öldürüyor. Çünkü bu şekilde bunu kabul etmek, bunu söylemek nedir? Reddettir, küfürdür. O da bu şekilde bunu ne yapıyor? Uyguluyor. Tabi bunun, yani bu eserin nuzul sebebinin dediğimiz gibi zayıf olduğunu söyleyen birçok illim ehli var. Bizler dersin başında da, sohbetin başında da söyledi söylediğimiz, getirdiğimiz tavsiye göre ayet umum ifade eder. Getirmiş olduğumuz tafsil, ilim, ehlini, ilim ehlinden nakletmiş olduğumuz tafsil üzere bu hataya düşen herkesi kapsar. Sadece o döneme ait değildir. Sadece münafıklara has değildir. Bu hafta söyleyeceklerimiz bununla sınırlı olacak. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbu